Size merhaba Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özlerle birliktesiniz. Yapım masamızda ise Feryal Kabil bizlerle beraber bu hafta Hemzeminde Hemzemini konuşuyor olacağız. Programımızın başlangıç e, hikayesi aslında bir uluslararası konferanstı. Hemzemin Sosyal Fayda İletişimi Konferansı ile başladı. İlk adımlarımızı orada attık. Ondan sonra da Açık Radyo'da Hemzemin programını yapmaya başladık aslında Rauf geçen sene biz nasıl başladık? Niye böyle bir sosyal fayda iletişimi konferansı yaptık? Deli miyiz? Niye böyle şeyler yapıyoruz üzerine? <gülüyor> evet biraz söz edelim. Açık Radyo 94.9'dayız. Ben Rauf Kösemen. Ben Damla Özer. Hem Zemin Konferans konuşuyoruz. Hem Zemin Radyo programında. Şimdi Hem Zemin Konferans STK'lar, sosyal sorumluluk projeleri, kar amacı gütmeyen şirketler, uluslararası insani kuruluşlar gibi ...sosyal fayda üreten kurumların... ...iletişimine odaklanmış bir konferanstı. Geçen yıl 26 Şubat'ta yaptık... ...2015'te ilkini. E, 20 konuşmacı vardı geçen yıl. Hemzemi'nin mottosu... ...daha iyi bir sivil toplum iletişimi için... ...deneyim paylaşımı. Yani aslında burada e, insanlar... ...katılımcılar, konuşmacılar daha doğrusu... Kendi alanlarından örnek vakalar, iyi örnekler paylaşıyorlar ya da kendi birikimlerini anlatıyorlar. Çeşitli alanlarda özellikle sivil toplum iletişimine, sosyal fayda iletişimine odaklanan projeleri e, dinliyoruz. Veya bunlara yönelik yaklaşımları dinliyoruz. Arka plandaki teoriyi dinliyoruz konuşmacılardan. Kısa kısa konuşmalar yapılıyor. 15 dakikayı aşmayan, bu yıl 12 dakika konuşmaların süresi. Tempolu arka arkaya e, gelen ve... Geçen yıl 200'e yakın insanın izlediği e, bir dolu salonda Pera Müzesi'nde yapıldı. Geçen yıl bu yılda yine Pera Müzesi Auditorium'unda yapılacak. Bu yılki 12 Nisan e, 2016'da yapılacak. Yani gelecek hafta programımızın olduğu gün e, biz aynı zamanda konferansta olacağız. Ama konferanstan yayın yapacağız programımızı. Biraz şey konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Hemzemin'de aslında sosyal fayda iletişimi diye bir yıldır konuşuyoruz her salı günü sizlerle beraber. Sosyal fayda iletişiminin değişik veçelerine bakıyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden sivil toplumun iletişimine kadar ama özellikle geçtiğimiz yıl hemzeminle beraber bizim dolayıma soktuğumuz bir kavram oldu sosyal fayda iletişimi sosyal fayda iletişiminin genel ticari reklam iletişiminden farklarını benzerliklerini nasıl işlediğini ve nasıl işlemesi gerektiğini konuşuyoruz hep onu açmakta fayda olabilir. Valla bu alanın özgünlüğünü anlatıyoruz şeyde programımızda geçen yılki hemzeminin ...açılış konuşmasını yapmıştım. Ben orada da sosyal fayda iletişimini, ticari iletişimden farklarını anlatmıştım. Şimdi oraya çok teorik olarak derinleşmeyelim istersen ama... ...çok kabaca şunu hedeflediğini söyleyelim. Sosyal fayda zemininde yapılıyor bazı tanıtım ve iletişim çalışmaları. Biz bu zeminde yapılan iletişim çalışmalarına odaklanıyoruz. Tanıtım çalışmalarına odaklanıyoruz konferansta. Dolayısıyla da ticari iletişimden oldukça farklı alanlarda çıkmış ürünleri de... Konferans katılımcılarıyla paylaşıyoruz. Oradan süzüp getirdiğimiz birikimleri de radyo programımızda burada paylaşmaya özen gösteriyoruz. Ee, bazen konuklar da ağırlıyoruz. Şimdi bu yıl daha fazla konuk ağırlayacağız. Ee, öyle gözüküyor çeşitli alanlardaki uzmanları burada ağırlayacağız. Konferansta bu yıl 15 konuşmacı var demiştim. Ee, uluslararası bir konferans bu. Ee, bu yıl yabancı konuşmacılardan fazla katılım olmadı malum nedenlerden dolayı. Ee, böyle yani hani Türkiye'nin hali dünyanın hali bu insanlar seyahat etmekten çekiniyorlar ee, ama dolu dolu bir program var yine de programı evet. birazdan üzerinde konuşacağız hatta belki de sen biraz şey anlatacaksın bize Evet, bu yılki hemzeminle ilgili detaylı konuşacağız ama ondan önce yine hemzeminle ilgili bir genel not daha vermekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Hemzemin sadece bir deneyim paylaşımı değil, aynı zamanda sivil toplumun ve sosyal fayda projelerinin güçlendirilmesini de hedefleyen bir... E, proje diyelim. Bu konferansla birlikte sosyal fayda iletişimini iyileştirmek, güçlendirmek, sivil toplum kuruluşlarını bu alanda destekleyebilmek, en azından bilgi birikimlerimizi ve dağarcığımızı hep beraber ortak olarak genişletebilmek ve böylelikle daha iyi iletişimi yapılan, daha e, etkin sonuçlar alabilen sosyal fayda projelerinin, ...kapısının aralanmasını sağlamak gibi hedefleri var değil mi? Evet, bir de burada bir takım kavramlar var. Yani sosyal fayda iletişimi genel bir kavram. Bu sosyal fayda iletişiminin sosyal fayda reklamcılığı bölümü de var. Sosyal fayda haberciliği bölümü de var. Bunlar tabii böyle bölüm bölüm alt sekmeler şeklinde giden şeyler değil... ...ama bunların hepsini içine alıyor bu meselelerin. Daha iyi bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Sosyal iletişimin, sosyal fayda iletişiminin... İnsanlara e, bu meseleleri anlatırken daha kaliteli hale gelmesini, daha iyi kaynaklarla yapılmasını, daha nitelikli ve profesyonelce e, uygulanmasını istiyoruz. Bunun için bir zemin hazırlamaya çalışıyor konferans. E, oldukça da iyi son bir yılda aldığımız e, sonuçlara bakılırsa, yani sosyal fayda iletişimi kavramının bilinirliği, altının doldurulması, bu alanda çalışan çeşitli uzmanların... Kendilerini artık böyle adlandırmaya çalışmaları hatta bununla kalmayıp oradaki bir özgüven yükselişi yani bunun bir alan olduğuna dair, bunun bir disiplin olduğuna dair bir özgüven yükselişi de önemli. Üniversitelerde de bu alanda çalışan insanların sayısında artış olduğunu gözlüyoruz. Yani bu konularda yazılmış makalelerin sayısında artış olduğunu gözlüyoruz. Bu amaca daha şimdiden ulaşıyor diyebilirim, ulaşmaya başladı diyebilirim yani. Geçtiğimiz yıl tabii ki ilk defa bir e, terimi de so, dolaşıma soktuğumuz için e, çok genel bir başlığımız vardı. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için hem zemin demiştik ve sivil toplumun reklamı mı olur diyerek yola çıkmıştık. Bu sene biraz daha odaklanıyoruz artık özellikle günümüzdeki sivil toplum iletişimlerini de ve bu iletişim ortamını da göz önüne alarak e, bir bağlam belirlendi hemzemin için. Hemzemin'in çalışma sistemi de bu arada katılımcı bir sistem daha çok bir çalışma grubu tarafından yürütülüyor. Bir danışma kurulu var ayrıca. E, bağlam ve içerik onların katkılarıyla belirleniyor ve bu kişiler alanlarında çalışan uzmanlar özellikle sivil toplum ve sosyal fayda alanında çalışan iletişimciler, araştırmacılar, sivil toplumlar. ...toplum aktivistlerinden oluşan bir danışma kurulu var. Bu sene hemzeminde korku ve umut sarkacında sosyal fayda iletişimi diyoruz ve bunu mercek altına alıyoruz. Aslında söylemeye çalıştığımız burada şöyle bir şey ki hemzeminde bir yıldır yaptığımız programlarda da gördüğümüz gibi... Sosyal faydanın iletişimine baktığımız zaman sivil toplumun ve e, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin, kamu iletişiminin vesaire bir aslında eğilim görüyoruz. O eğilimde şöyle bir eğilim. İletişim bir tarafta yandık, bittik, mahvolduk, dünya e, bitiyor felaket tellallığına ulaşıyor Ve bununla sosyal fayda projesinin özellikle de iklim konulu e, projelerde gördüğümüz iletişimi yapılıyor. Diğer tarafta da beş lira ver dünyayı kurtaralım <gülüyor> iyimserliği var. Ve bu iletişim sürekli bu iki uç arasında salınıyor. Ve bu salınım sırasında da hakikatin iletişimini yapmak zorlaşıyor. Ya yani burada biraz e, bu açıklamaları çeşitlendirmek lazım. Hep çünkü dünya felaketleri ve dünyanın kurtulması üzerinden gidiyoruz ama mesele sadece onlar değil. Herhangi bir konunun insanlarda ürettiği bir korku var. Yani bana gelirse, bana da dokunursa ben de benzerini yaşar mıyım korkusu var. Bir taraftan da ya bu zaten bana dokunmaz... benim ...ya da benim bununla ilgili yapabilecek çok bir şeyim yok diye bir uç davranış biçimi var. Bu ikisi arasında insan davranışları genelde salınıyor sosyal sorunlarda. E, diyelim ki kız çocuklarının erken evlendirilmesi, kız çocuklarının evlendirilmesi meselesi olsun... Ya günün birinde ben de bununla karşılaşırsam korkusu yüzünden bu meseleye... ...bambaşka bir yerden bakmakla... ...ya bu zaten bana dokunmaz rahatlığı... ...ya da bu zaten devletin işi... ...onlar çözer rahatlığı... ...ya da bunu dinle çözeriz zaten orada bu mesele çözülüyor... ...rahatlığı yani herhangi bir pozisyondan... bir ...ideolojik politik pozisyondan bakmanın rahatlığı gibi... ...rahatlıklar arasında hakikat kayboluyor... ...yani orada bir şeyler var... ...orada bir hayat akıyor... ...orada bir şeyler oluyor ve... ...biz her dakika her geçen gün... Ee, ...bir e, adım kaybediyoruz... ...bir çocuğumuzu kaybediyoruz... ...bir geleceği kaybediyoruz... ...bir hayatı kaybediyoruz... Ee, bu, ...bir taraftan acil bir şey ama acilliyet dediğin zamanda... E, ...günlük hayatın gerektirdiği ritme uymadan... E, ...maksimalist müdahaleler yapan bir şeye doğru sevri, evriliyor... ...bir müdahaleye doğru evriliyor... Ee, ...bunun arasında bir yerde durmak... ...yani hakikaten hedefi olabilecek en... E, ...kümüyle bu meseleyi ortadan kaldırmayı... ...hedef olarak koymak... ...ama hangi araçları kullanacağın konusunda da... E, ...ayakları yere basan araçlar kullanmak... ...yani şeyle... E, ...kavramsal hedeflerle... ...günlük e, faaliyetleri... ...birbirine karıştırmamak... ...günlük faaliyetleri hep sürekli kavramsal hedefleri... ...söylemek için tekrar eden bir fırsat... ...olarak görmemek, bundan kurtarmak... ...günlük faaliyetleri... ...buradaki sarkaç biraz böyle bir şey... ...biz bu sarkaçtan kurtulmak derken... ...bunu kastediyoruz aslında... ...buna her meseleye uyarlayabilirsiniz, ee, sadece işte dünya dedik, e, erken evlilik meselesi dedik, e, bunu çocuk tacizine de uyarlayabilirsiniz... ...bunu e, eğitim meselesine de uyarlayabilirsiniz, e, bunu ormanların yok olmasına da uyarlayabilirsiniz... Bu sarkaçtan kurtulup hakikati anlatmak, insanlara ve hakikatin içinde kendilerine yer bulmasını sağlamak. Yani bu zaten çözülüyor deyip uzak durmak yerine yapabileceğinin ne olduğunu arayışına sevk edebilecek bir iletişim yapmak. Ya da bu zaten benim erişemeyeceğim büyüklükte bir problem. Ben bu problemle uğraşamam korkusunun e, ya da e, çaresizliğinin yerine de yine söylediğim ortada duran ama şunu yapabilirim belki e, şeyini getirmek, yaklaşımını getirmek. Tabii burada fazla teorik konuşuyoruz. Yani e, bu yaklaşımı getirmek derken şunu yapabilirim belki hani sen de evinde şu, e, bir, bir, bir ne bileyim işte suyu buzdolabına daha az koy falan gibi basit şeylerden söylemiyorum. E, söz etmiyorum. Onlar zaten var. Benim dediğim katılımcılık üzerinden yani insanların dünyayı değiştirmek, sorunları ele almak ve sorunları ortadan kaldırmak için e, sosyal katılımcılığı arttıracak modellerin e, bulunmasından bahsediyorum ve bunların iletişiminden bahsediyorum. Sosyal fayda üreten kampanyaların ve projelerin iletişimleri üzerine zaten özellikle son bir buçuk iki yıldır epey ilginç tartışmalar dönüyor. Hem dünyada hem Türkiye'de bu tartışmalar başlamış durumda. Çünkü bu kadar kampanya yapıyoruz niye sonuç elde edemiyoruz sorusunun sorulduğu bir döneme de girildi. Bu niye sonuç elde edemiyoruz üzerine hep birlikte tartışıyoruz, hep birlikte düşünüyoruz, hep birlikte daha iyi aramaya çalışıyoruz. Bir kısa müzik arası verelim teorik zemini top Toparladıktan sonra Hemzemin'in bu seneki konuşma başlıklarına, konuşmacılarına bir göz atalım. Oldukça ilginç konuşmacılarımız ve ilginç vakalarımız olacak bu sene Hemzemin'de. Ee, onlar üzerinden konuşurken daha detaylı bir takım bilgiler verme Hı -hı. şansımız olacak. Evet yani Hemzemin'de kimler var kadar Hemzemin'i e, kimler destekliyoryu da anlatacağız biraz. Kurumlardan Tabii. da söz edeceğiz. Her zamanki gibi hem hemzeminde bir hayır plağı, Charity Record çalıyor olacağız. Katie Melvy ve Eva Cassidy'nin ortak olarak yaptıkları çok bilindik bir şarkı What a Wonderful World. Ama bu şarkıyı özellikle Britanya'daki Kızıl Haç'a destek sağlamak üzere ayrıca yeniden yorumlayıp kaydetmişlerdi. Oldukça ilginç bir plak çünkü İngiltere listelerinde bir numaraya kadar da çıktı bu şarkı. Bu da bağış gelirini de epey arttırdığı anlamına geliyor. Dinliyoruz sonra hemzeminde devam edeceğiz. I see trees that are green Red roses too I watch them bloom For me and you And I think to myself What a see skies of blue, clouds of white Evet, öyle olmasına çalışıyoruz biz de. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da Damla Özler, Rovkösemen ve Feryal Kabil'le berabersiniz. Hemzeminde Hemzemin Konferansı konuşuyoruz. Hatırlatmak için söyleyelim. Bu sene Uluslararası Hemzemin e, Sosyal Fayda İletişimi Konferansı 12 Nisan'da Pera Müzesi'nde yapılacak. E, hemzemine katılım ücretsiz. ...ama e, başvuru için... ...bir kayıt yaptırmak gerekiyor... ...çünkü maalesef yer sınırımız var... ...o yüzden de... E, ...sosyal fayda iletişimiyle neden ilgilendiğinizi... ...hangi kurumda çalıştığınızı anlatan... ...kısacık bir ile beraber... ...bilgi.hemzemin.org adresine... ...bir e-posta gönderdiğiniz zaman... ...kayıt sürecini başlatmış olmanızı... ...rica edeceğiz eğer gelmek istiyorsanız... ...evet... ...az önce What a Wonderful World dinledik... ...biz evet. de onun için çalışıyoruz... <gülüyor> E, e, ...kimler gelebilir hem zemin konferansa? E, sorulan sorulardan biri bu. Yani tabii ki ilgi alanına giren herkes girebilir, gelebilir ama... ...sivil toplum kuruluşları, bu alanda çalışan uzmanlar, akademisyenler... ...medya mensupları, e, iletişimciler... E, ...yine şirketlerin sosyal fayda departmanlarında ya da kurumsal iletişim departmanlarında... ...çalışan uzmanlar, bu alanlara değen uzmanlar hem zemine gelsinler, ilgilensinler. Özellikle gelsinler. Özellikle gelsinler. <gülüyor> Ee, özellikle iletişim ve e, sosyal fayda alanının kesişim noktası burası. Bununla ilgilendiğini düşünen herkesi oraya bekliyoruz. Ve işte yine e-mail adresimizi verdik. Biraz galiba konuşmacılardan söz edeceğiz şimdi. Kimler var hem zeminde ve neler anlatacaklar diye. Evet, bu sene korku ve umut sarkacında sosyal fayda iletişiminin e, halini ve pürmel konuşuyor olacağız. E, bunu kimlerle konuşuyoruz? Ya yani açılış konuşmasını ben yapacağım hem <gülüyor> zemin konferansta insanın kendisini anlatması biraz garip ama ee, yaprak döker bir yanımız bir yanımız Bahar Bahçe başlığıyla ee, bu korku ve umut sarkacı meselesini anlatacağım ee, sonra benim ardından gelen konuşmacı aslında konuşmacı sırası ile başladım ama sonra rastgele devam edelim ee, evet. bu sıralar değişebilir çünkü konuşmacıların değişme olasılığı yok ama düşük ama. ...kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üzerine konuşacak Mehmet Ali Çalışkan ve bir harikalar diyarımı diye soracak. Diye soracak. Bir denge meselesi var burada çünkü yani hani kurumsal KSS projelerinde. Bu enteresan bir konuşma aslında çünkü kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin nasıl konumlanması gerektiğini... ...o konumlanmada iletişimlerini nasıl bir dengede tutabileceklerini ve gerçek konumlanmalarının ne olduğunu da Mehmet Ali açıklayacak. Enteresan veriler de var ellerindeki yaşama dair vakıfın hep e, elinde enteresan veriler oluyor. O yüzden mesela benim ilgimi çeken konulardan, konuşmalardan biri olacak bu. Valla bir konuşmacı daha var bu konuyla ilgili o da çok e, ilginç bir proje. E, Aylin Gezgüç konuşmacı, e, kamuoyu onu meslek lisesi memleket meselesi projesinden tanır, onun mimarlarından. E, bize birkaç çocuk, gülümseyen teyzeler ve bir basın toplantısı lütfen başlığıyla konuşacak. Bu özellikle kurumsal iletişim departmanlarıyla çalışan iletişimcilerin zihnince çok fazla şey çınlatan bir başlık aslında. E, Aylin yani. Gezgüç işe yarayacak bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi nasıl kurgulanmaz, nasıl anlatılmaz bunu anlatacak bize. E, bu seneki hemzeminde geçen sene olduğu gibi oldukça geniş bir alanı kapsamaya çalışıyoruz ve geniş bir alandan örnekler almaya çalışıyoruz. Çünkü aslında e, sosyal fayda iletişimi dediğimiz zaman farklı alanlarda çalışıyor olsak da ya da farklı hedeflerle yola çıkan projelerde görev alıyor olsak da iletişim meselesinde tökezlediğimiz noktalar çok benziyor. O yüzden birbirimizin deneyiminden öğrenecek çok fazla şey olduğunu düşünüyoruz. Bu alanlardan bir tanesi de kamunun iletişimi. E, sosyal fayda üret ...büyük projelerin ve büyük iletişim bütçelerinde sahibi aslında kamu. Evet burada kamu derken kamu yönetimlerini kastetiyoruz evet, aslında. Evet kamu, kamu yönetimlerinin yönetiminin... projeleri. Ee, orada da Cem İlhan, e, Ahmet hep mi doğru diye soruyor olacak. <gülüyor> Çünkü kamu yönetiminin iletişimlerine genelde baktığımız zaman... ...böyle bir tam orta yolda giden e, Bayanlıç ve Doğru Ahmet'in... ...Doğru Ahmet'ini hatırlatan bir hali var. Onun üzerine ilginç bir konuşma olacak Evet, kamunun söylemi üzerine konuşacak e, Cemil Han. E, Steve Conner, yurt dışından bir konuşmacımız. Sosyal fayda iletişiminde yeni bir dil gerekiyor artık diyor. Başka bir dünya içinde yaşıyoruz. E, bu dünya artık sadece tükettiğimiz bir dünya değil. E, ürettiğimiz, yani dünyanın kendisini yeniden üretmesine katkıda bulunduğumuz manasında bir dünya. Ama sadece kendini yeniden üretmeye katkıda bulunmak da değil. Onarıcı bir ...süreçte yaşamak zorundayız. Çünkü çok fazla tahrip ettik dünyayı, doğayı, çevreyi diyor. Dolayısıyla bu yeni üslup ve yeni yöntemi... ...bunun üzerinden kurgulayan ve söylemi değiştirmek başlıklı bir e, sunumu var. Steve O'Connor'ın... Steve, e, ...oldukça ilginç bir karakter... Ee, şey ...Manchester'dan bir... E, ...tasarım ajansının... ...tasarım ve iletişimin ajansının yöneticilerinden... ...Creative Concern adında... ...aynı zamanda da... ...Uluslararası Sosyal Fayda iletişim Ajansları Network'ü... ...DNS Network'ün ilk kurucularından biri... ...Steve bu ...genel geçer bir... E, ...alan yaratmak, bu alanı genişletmek için de çalışıyor. Ee, İngiltere'de daha önce, Britanya'da daha önce hemzeminde de ele aldığımız bu... E, ...sosyal fayda iletişiminin genel doğruları, guideline'ını, rehberini hazırlayan insanlardan da bir tanesi. O yüzden Steve'in katkısının oldukça önemli olduğunu düşünüyorum ben. Evet, e, şimdi bir de bu meseleyle ilgili peki ne oluyor, neler oluyor, bunun etkisini ölçmek lazım e, tarafı var. Yani evet yeni şeyler yapıyoruz, yeni bir dile ihtiyacımız var ama... ...aynı zamanda da bir sosyal etki ölçümlemesine ihtiyacımız var. Ee, sosyal etki ölçümleme üzerine de Doktor Gonca ondan konuşacak. Ee, KÜSİF, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Değerlendirme Forumundan kendisi. Ee, bu işi yapmaya geçen yıl başladılar. Uzun süredir yapıyorlar ama yani şey olarak, kurum olarak böyle bir kurumu geçen yıl kurdular. Oradaki deneyimlerini bize aktaracak. Tabii bu ölçümleme deyince hemen arkasından veri meselesi geliyor. <gülüyor> hani neyi ölçüyoruz, nasıl ölçüyoruz, hangi verilerle kamuoyuna sunuyoruz? Ee, Ulaştol soracak... 70 milyon gerçekten bizim mi izliyor. <gülüyor> bu seneki başlıklar gerçekten çengel başlıklar. Ee, Ulaşın konuşmasında sosyal fayda iletişiminde veri kullanımı aslında bilgi kullanımı, bilgi-veri kullanımı e, ve dezenformasyon... başlıkları kapsanacak. E, bu da ilgiyle izlenecek konuşmalardan biri olacak diye düşünüyorum. Hazır e, bilgi ve veri ve desenformasyon üzerinden giderken bir tane daha çok ilginç örnek var. E, Cem ön duygu yine hemzeminde olacak bu sene ve bize veri ...senin resmini çizebilir misin sorusunu... ...cevaplayacak, çiziyorlar çünkü değil mi? <gülüyor> evet, e, bu şeyden... ...çilek ağacından e, biliyorsunuz... E, ...Cem duyguyu e, e, ...bilgi tasarımcısı... ...aslında öyle tanımlıyor kendisine... ...işte yaygın olarak... ...infografik diye bilinen... E, ...var olan bilgiyi, var olan verileri... ...görselleştirerek daha... E, ...hızlı algılanabilir... ...veya daha derinlikli algılanabilir... E, ...hale getirmek üzerine konuşuyor olacak... Ee, bir de değişik başka alanlar üzerine yani özelleşmiş bir takım alanların iletişimleri ve oradaki sarkaç üzerine konuşuluyor olacak. Mesela e, Tohum Otizm Vakfı'nın genel müdürü Betül Selcan Özel... Ee, ...otizm bir harf daha alabilir miyim diye sorduğu bir e, konuşması evet. var. Otizm. Otizm, evet. Otizm. Bir hafta bir harf daha alabilir miyim? Lütfen diye. Ee, Türkiye'de otizmi anlatmak üzerine konuşacak. Oldukça tetrefilli bir alanda, oldukça zor bir iletişim e, sürdüren bir kurum. Tohum Otizm Vakfı e, yaptıkları için hepimize örnek olabilecek bir takım e, hem... ...fırsatları hem de... E, ...tökezledikleri alanları da Betül içerecek. E, bir başka enteresan... ...konu da hepimiz öleceğiz... ...Rauf. <gülüyor> <gülüyor> evet, hepimiz öleceğiz başlığını taşıyan... Konu, e, ...konuşmanın içeriği... ...iklim değişikliğinin iletişiminde felaket... ...senaryolarının rolü üzerine... ...tanıdık bir isim konuşacak. Radyomuzda da... ...program yapan Pelin Cengiz. Gazeteci Pelin Cengiz. E, bu mesele üzerine daha önce yazdığı... ...birkaç köşe yazısı da var. Bize... Ee, çevre mücadelesi içinde Çevre haberciliği içinde biriktirdiği e, Deneyimleri bu başlık altında anlatacak Gerçekten ölecek miyiz hepimiz Evet bir gün öleceğiz Ama o nasıl olacak kısmı herhalde Burada önemli olacak ee, small Projects'ten Anna Nathalie Tusson var konuşmacılarımızdan bir diğeri. Aslında çok fazla hayatımızda yer kapsayan... ...ama bir türlü bir stratejik e, bakışla ele alınmayan iletişimi bir konu üzerine... ...üstelik de çok zor bir konu üzerine e, konuşacak. Yersiz, yurtsuz, iletişimsiz başlığı... ...mülteci sorununun suretleri üzerine konuşacak Anna. Ee, small Projects bu alanda çalışıyor. Çünkü mülteci sorunu ile ilgili... ...çok iletişimle karşı karşıya kalıyoruz aslında çok fazla mesajlar... ...ama çoğunluğunu haberler üzerinden e, karşılaştığımız bir takım farklı politik duruşlar e, karşılıyor... ...ama bir sivil toplumun söylemi, sivil toplumun sözü çok da fazla duyulamıyor. E, burada enteresan bir durum var. Bu durum nedir, niye oluyor, nasıl çözülebilir üzerine bir konuşma olacak? E, bu konferansın en e, ilginç konuşmalarından bir tanesini Tuna Özçoğatar yapacak... E, tasarım e, süreçleri üzerine ama burada tasarım derken sadece iletişim tasarımından söz etmiyoruz. Ürün tasarımları da e, işin içinde var hatta çekirdeğinde o var. E, biz bir tasarımın faydalı olabilme ihtimalini sevdik başlığıyla konuşacak Tuna Bey. E, ve tasarımın sosyal fayda üretebilmesi için koşulları sürdürülebilir e, tasarım süreçlerinin oluşabilmesi için koşulları bize anlatacak. E, i̇yi örnekler var sepetinde bu konuda da oldukça birikimli bir endüstriyel tasarımcı. Ee, son olarak da <gülüyor> Feyza Akın nereden bizlerle beraber olacak? Hep sosyal fayda iletişiminden konuşuyoruz. Aynı zamanda sosyal fayda iletişimi çok ciddi toplumsal dönüşümler yaratmayı hedefleyen bir alan. Hemzeminde bir iki programda da popüler kültür ürünlerinin sosyal fayda iletişimine etkisini ya da sosyal fayda iletişiminde nasıl kullanılabileceği üzerinde konuşmuştuk. Hemzeminde bir medya ayağı olarak bu konuşmada yer veriyor olacak. Medyanın affedilmeneyen yani gün yahı diyecek Feyza Akın Erdem. Muhafasakarlaştırma ve ahlaki bozulmak kaygılarının ötesinde televizyonu nasıl okuyabiliriz diye soracak. Bu alanda araştırmalar yapan bir akademisyen Feyza Hanım ve Reçel o, Blok yazarı. Aynı Reçel zamanda. Blok yazarı. Aynı zamanda e, var olan popüler kültür ürünleriyle yüzleşmemizi aslında bir anlamda sağlayacak evet, diye düşünüyoruz. Yani bir, bir, bir bakışımız var. Evlilik programlarına, sabah şekeri programlarına, yarışma programlarına, işte performans yarışması programlarına falan bir bakışımız var. Bu bakışın ortalama bakışın nasıl bir yerde durduğunun analizini yapacak bize Feyza Akner'la. Yani oldukça hızlı anlattık aslında. <gülüyor> Ama Pardon. süremizin de sonuna geldik. Süremizin sonuna geldik. Hemzemin 12 Nisan yani haftaya Salı günü saat 9 ile 5 arasında Pera Müzesi'nde olacak. Eğer Hemzemin konferansa katılmak istiyorsanız tekrarlayalım. sosyal fayda iletişimi ilen için ilgilendiğinizi Varsa kurumunuzu ve görevinizi yazan e, bir e-postayı e, bilgi.hemzemin.org bilgi <gülüyor> adresine gönderin ve kayıt sürecinizi başlatın. Bu hafta içinde doğal olarak kayıtları sonlandırmak durumunda kalacağız. Maalesef yerimiz kısıtlı. O yüzden de e, kısıtlı yere göre hareket etmek durumundayız. Evet ne yazık ki öyle ama Hemzemin'i de şimdi kapatmak zorundayız. Evet. Programımızın geldik. Evet, <gülüyor> Ferdi'nin işaretlerini görüyoruz. Evet. Ee, Açık Radyo 94.9'daydınız. Ben Rauf Kösemen. Damla Özler'le birlikteydik. Masamızda da Feryal Kabil vardı. Gelecek hafta Hemzemin konferanstan yayın yapmak üzere. Size hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Hemzemin Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için Fikirler, Tartışmalar, Örnekler Hazırlayan ve sunanlar Damla Özleer ve Rauf Kösemen